684. konu Hazreti Ömer'in Medine'den ayrılmak isteyen sahabeleri alıkoyması. Kureyşliler Hazreti Ömer'den usanmışlardı. Çünkü onların Medine'den ayrılmalarına engel olurdu. Bu ümmetin başına gelmesinden korktuğum bela başka yerlere dağılmanızdır derdi. Hatta birisi savaşa gitmek için izin istese eğer o adam Medine'den çıkmasını yasakladığı muhacirlerden olursa senin Hazreti Peygamberle beraber yaptığın savaşlar sana yeter. Bugünkü savaşlar, sana bir takım memleketler göstermekten başka bir işe yaramaz, derdi, fakat Hazreti Ömer vefat edip Hazreti Osman halife olunca herkesi serbest bıraktı, onlar da çeşitli yerlere dağıldılar, İşte ilk gevşeklik ve fitne bundan doğdu.